Merhabalar, ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Loster, merhaba. Yine teknolojinin karanlık yüzünde sizlerle birlikteyiz. Evet. Şimdi artık gençler Murat'cığım özellikle ya da işte iş adamları falan laptop kullandığı zaman... ...çoğunlukla kablosuz ağ bağlantısıyla bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Sen kendini gençlerim mi iş kadınları anıma sokuyorsun şimdi? <gülüyor> Kizi birden. <gülüyor> Genç iş kadını. Ben çıtır iş kadınıyım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, başkasına ait Başka yönden izlir, başka yönlerden bunu konuştuk ama ters bir taraftan soruyu sormak istiyorum. Buyurunuz efendim. Başkasına ait kablosuz internet bağlantısını kullanmanın bana zararı ne olabilir? Yani sen şeye gittin işte bir arkadaşın evine gittin, evet. arkadaşın internet bağlantısını kullanırsan mı? E, tanımadık. Ha, tanımadık. Yani arkadaşının komşusunun internet evet, bağlantısını olursa sonra. yine bir ilişki söz konusu. Hayır hiç tanımadık böyle bir hafif. Hafif, hafif hırsızlık hafif, gibi. Hafif istemeden. İstemeden. Biraz hamile kalmak gibi bir şey. Ha, öyle bir şey. Peki bir kere bunun etik kısmını istiyorsan konuşmadan geçelim. Bir etik konusu var diyelim başlığını koyup geçelim. Biz teknik tarafını mı konuşalım? E, evet çünkü burada şöyle bir şey var. Yani etik tarafın aman yapmayın dediğimiz zaman e, caydırıcı olmasa da bunun teknik tarafından yola çıkacak olursak ve zararlarını konuşacak olursak bize vereceği zararı belki caydırıcı bir e, nokta bulmuş olabiliriz. Kesinlikle. Hemen şunu söyleyeyim. Komşunu kim olduğunu biliyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyoruz. Dolayısıyla onun aslında iyi niyetli mi, kötü niyetli mi, cahil mi? ...çok bilgili mi olduğunda da bilmiyoruz öyle değil mi? Hı hı. Şimdi bir kere... E, ...hatırlarsan geçtiğimiz programlarda da konuştuk... ...eğer kablosuz ağ kullanıyorsak dedik... ...mutlaka bunu güvenlik altına alalım... ...ve çok basit de bir iki tane yöntem var dedik öyle değil mi? İşte bir şifre vermek lazım... E, i̇sminizi başka tarafa duyurmayın ki... hani ...komşular bağlanmasın diye bunları anlatmıştık... ters evet. taraftan. Şimdi eğer sen bir evdeysen ve komşunun... ...internetin açık olduğunu görüyorsan... ...bunun iki tane nedeni olabilir. Ya alan kişi... Çok fazla güvenlikten anlamıyordur, bilmiyordur. Direk internetini kutuya bağlamış, kutuyu da antenini takmış. Hani interneti komşulara yaymış durumdadır. Böyle bir durumda teknik olarak komşudan bir zarar gelmez. Hı hı. Ama ikinci seçenekte bu işi çok iyi biliyordur. Özellikle kitlememiştir, kapatmamıştır ki komşular kendi üzerinden bağlansın, o da komşuların bir takım bilgilerini çalsın. Ne olabilir mesela elektronik posta e, okurken kullandığımız e, isimler ve parolalarımız şifrelerimiz Hı -hı. passwordlerimiz ondan sonra e, chat yapıyorsak kimle chat yaptığımız neyi konuşuyor olduğumuz Hı -hı. ondan sonra hangi siteleri ziyaret ettik hangi konularla ilgileniyoruz. Yani bu biraz şeye benziyor. Biliyorsun en iyi dedektifler mutlaka incedikleri insanların çöp kutularını da incelerler. Çünkü çöp kutusunda işte hangi yemeğin artığı var? Dolayısıyla evde ne yemek pişmiş? Hazır yemek mi yenmiş? İşte oturup uzun, uzun uğraşılmış mı? İşte hangi saatlerde neler yeniyor? Ne kadar başka neler atılmış? Gibi bilgileri öğrenebiliyorsun. Burada da işte senin üzerinden geçen kişi internette nereye bağlanmış, hı hı. E, nerelere gitmiş, nereye izah ediyor, hangi parolayı kullanmış, acaba o parola başka çok daha değerli internet bankacılığındaki parolayla aynı olabilir mi gibi bir takım işte böyle denemeler, yanılmalar neden olabilecek bilgilerin toplanması gibi bir risk var. Peki e, burada arkadaşına gittinden yola çıktık. Tamam. Şimdi gittin e, şeydesin, Veyoğlu'nda bir kafedesin. Aynı şey geçerli. Ve orada da aslında belki de istemeden o o ağı o kullanabilirsin. Nasıl istemeden? Öyle olabilir mi? Ee, anlamadım. İn yani Eğer Beyoğlu'nda bir kafeye gidip oturduysan ve internete bağlanıyorsan orada bir istememezlik çok kolay değil herhalde. İsteyerek bağlanmışsındır. Ha, oradaki A şey ne olabilir? Risk ne olabilir? Abi biraz önce saydığım riskler hemen hemen hepsi burada var. Fakat burada da işte kafeye güvenmek zorundasın. Hı -hı. Bugün hiçbir kafenin böyle bir şey yapmak gibi bir amacı olmaz kafeler kafeler niye müşterilerine internet, tokat, atsın. tokat atsın ya da niye hani tam tersine niye internet bağlantısı veriyorlar müşteri çekmek için ama burada şöyle bir şey var acaba o kafenin merkezi bilgisayarı yeterince güvende mi? E peki ne yapacağız bunu önceden güvenlik kartını göster bize çok güvenli damgasını göster diye bir şey de yok yani ben gidip şimdi Beyoğlu'nda bir kafede bu bağlanmak istemem. E tabii ama biz şey yapıyoruz hatırlamıyor musun? Daha önce bankacılık konusunda da konuşmuştuk. Aman demiştik internet kafelerden herhangi bir bankaya vesaireye bağlanmayın. bağlanmayın. Çünkü o bilgisayarı daha önce kimin kullandığını bilmiyoruz diye. Şey biraz daha güvenli, hiç ama kendi bilgisayarını götürüyorsun. Kendi bilgisayarın güvenlik özellikleri tamam hı hı. ama şeyi kullanmıyorsun. İnternet bağlantısından yeterince emin değilsin. Orada emin olmak için mutlaka şey yapmamız lazım işte... ...HTTP yerine... HTTPS bağlantıları tercih etmemiz lazım... ...mümkün olan yerlerde... ...zaten internet bankacılığı gibi şeyler böyle... ...o yüzden mesela kendi bilgisayarını kullanarak... ...şeye bağlandığın zaman... ...bir banka... ...internet bankacılığına bağlandığı zaman... ...internet kafeden bile bağlansa çok önemli değil... ...oradan parola çalmak mümkün değil... ...hemen hemen hiç mümkün değil... ...ben bu arada güvenlik konusuna kafasını yeni takmış olan dinleyenlerimiz için... ...çaktırmadan sana söylemek istiyorum... HTTPS olursa... O sitenin e, güvenlik önlemlerini almış olduğu, yani secure olduğunu gösteren evet. bir... Oradaki e, S harfi secure'ün S'si. Bir ne diyeyim, belirti gösterge ya da damga gibi bir şey oluyor Kesinlikle, orada. Kesinlikle, evet. İşte e, bu önemli bir hani seçenek, Hı -hı. bunu kullanmak gerek. E, onun dışında da hani burada da bir risk olduğunu biliyor olmamız lazım. Aslında burada her zaman yaptığımız gibi bizim en önemli hedefimiz bağucum Burada bir risk var. Bu riski bilin, bu riski farkında olun. Farkında olarak kullanmanız eğer hani normal bir durumsa buyurun kullanın. Demek. Ya, sen bunun tersini, ben soruyu tersten sordum. Ee, hani böyle uyanık olup böyle kullananların başına ne hmm. gelebilirden yola çıktım ama... Galiba bunu biz biraz eskiden kullandık. Şu aralarda hakikaten çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Havalar güzelleşti falan filan. Zannedersem yaz oldu mu hani evinden değil, iş yerinden değil dışarı çıktığın zaman bir yerlerde internete bağlanma konusu kablosuz olarak daha yaygınlaşacakmış e, gibi dışarı geliyor. Dışarı çıkmak yaygınlaşıyor da o yüzden. Tabii. Sen. Onun için şu kablosuz dışarıda kullanırken nelere başlangıçta bir dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz vaktimiz var. Onları da çok, çok, çok hızlıca misin? söyleyelim iyi olur. Şimdi birinci dikkat etmemiz gereken şey şu. Daha hiç dışarıya çıkmadan diyelim evimizde ya da iş yerimizde bilgisayarımızın temel güvenlik önlemlerini iyi alıyor olmamız Hı -hı. lazım. Ne bunlar? Her zaman söylediğim şeyleri bir hızlıca tekrarlayalım. Bir, yamalarımızı tamamlamamız lazım. Hı -hı. Her bilgisayar satıldıktan sonra, her işletim sistemi çıktıktan sonra bir takım yeni güvenlik açıkları bulunuyor ve bunlar için yamalar üretiliyor. Bu yamaları yükleyeceğiz bilgisayarımıza. İki. Antivirüsümüz son güncellendiği tarih itibariyle işe yarar. Daha sonraki, daha sonra işe yaramaz. Hı hı. Dolayısıyla antivirüsümüzün güncel olduğunu sürekli kontrol edeceğiz. Hı hı. Aynı parolayı farklı yerlerde kullanmayacağız ve tabi parolaları kimseye söylemeyeceğiz. Tamam. Bu içine yapmayamaya yap, dikkat etmemiz lazım. Bundan sonra da bileceğiz ki açık yerlerde. İnternete bağlandığımız zaman yaptığımız işlerin başkaları tarafından gözlemlenmesi daha kolay, mümkün. İnternet bankacılığı gibi yerlerde zaten kendi güvenlik önlemini almış olan yerlerde bir sıkıntı yok. Ama e, hangi siteyi ziyaret etmişiz, ne yapmışız, kimlerle konuşmuşuz, nerelere, kimlerle chat yapmışız gibi bilgiler 3. şahısların eline geçebilir. O yüzden bunun farkında olarak hareket etmemize yarar verir. Bu aynı şuna benziyor. Evinde telefonda konuştuğunda dışarıdan birini duyması daha zor. Gidip bir kafede telefonla konuştuğunda yanmasadan biri dinleyebilir öyle değil mi? Evet. Aynısı. Peki bu, bu... Aslında çok özetleyecek hali. yani teknik detaylara girmek istemediğim için olay budur. Anladım. O zaman yani banka havalenizi mümkünse çok sıkışmamışsanız oturup oturduğunuz kafeden e, internete bağlanarak yapmayın. Yani bu örnek de... hakkınızda evet. kalsın ya da çok gizli bir takım anlaşmalarınız varsa bunu orada bağlandığınız şekilde maille göndermeyin. Evet bu kadar basit. Evet daha dikkatli olun daha keyfeye dönük konularla ilgili e, kafelerden bahçelerden bağlanın internete. Kesinlikle bu kadar Hayırlı. ve benzer şekilde komşu tanımadığımız komşuların internet bağlantısını kullanırken de bunların e, bizim Hı -hı. bir takım bilgilerimizi çalmak üzere özel olarak açık bırakılmış olabileceğini de aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Yani aslında çok doğru bir şey var kendi kazdığın kuyuya kendin düşmüş oluyorsun sonuç olarak yani bir uyanıklık yapıp diyelim ki birinin e, şeyini hattını kullanıyorsan aslında o biri de senin bilgilerini ve her bir şeyini elde edebiliyor olur bu kadar. Türkçe'm çok kötüydü. Kusura bakmayın. <gülüyor> bu haftalık da bu kadar diyelim. Peki, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Güvenli günler. Hoşça kalın.